19. İkinci cilt 60. mektup. Bu mektup Muhammed Takiyye'ye yazılmıştır. Fudul işlerden vazgeçip zaruri lazım olanları yapmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun ve onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Kıymetli mektubunuzu okumakla şereflendim. Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın radıyallahu teâlâ an, hilafetinin doğru olduğunu ve asırların en iyisi olan birinci asrın iyi insanlarının söz birliğiyle halife seçildiğini bildiren vesikaları ve senetleri toplayıp yazmışsınız. Bunun gibi, Hulefâ-i adı verilmiş olan dört halifenin üstünlüklerinin halifelik sıralarına göre olduğunu ve insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselamın yetiştirmiş olduğu eshab-ı kiramın birbiriyle olan anlaşmazlıklarına ve muharebelerine karışmamamız, susmamız lazım olduğunu gösteren yazılarınız bizi çok sevindirdi. İmamlar, halifeler için böyle inanmak yetişir. Ehli sünnet ve cemaat alimleri de böyle bildirmektedir. Allahü Teala bu alimlerin çalışmalarına bol bol mükafat versin. Merhametli kardeşim, imamlık yani halifelik bilgisi dinimizin lüzumlu zaruri bilgilerinden değildir. Yani usul-i dinden değildir. Furuu-i dindendir zaruri lazım olan yani zaruriyat-ı din başkadır onlar itikat ve amel bilgileridir yani her şeyden önce inanılacak bilgileri ve yapılacak vazifeleri öğrenmek lazımdır zaruri bilgilerden birincisine kelam ilmi ikincisine fıkıh ilmi denir zaruri lazım olanları bırakıp Fudullerle uğraşmak kıymetli ömrü faydasız şeylere harc etmek olur. Hadisi şerifte Allahu Teala'nın bir kulunu sevmemesinin alameti onun malayani ile vakit geçirmesidir buyuruldu. Halifelerle uğraşmak zaruriyyat dinden ve usul-i dinden olsaydı Allahu Teala Rasulullah'ın vefatından sonra kimin halife olacağını Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bildirirdi. Peygamberimiz aleyhi ve ala anhissalavatü ve tessimât da belli birinin halife olmasına emrederdi. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bu işe ehemmiyet verilmediği için halifeler üzerinde durmanın usul-i dinden olmayıp Fuduli dinden olduğu anlaşılmaktadır. Mala yani ile vakit geçirenler fudul ile uğraşsınlar. Zaruiyatı dinden olan bilgiler o kadar çoktur ki insan fudul ile uğraşmaya vakit bulamaz. Her şeyden önce itikadı düzeltmek lazımdır. Peygamberimizin, Aleyhi ve aâ Alihi salavatü ve teslimat, Allahü Teala'dan getirdiği bilgilerden zaruret ve tevatür yoluyla bizlere gelmiş olanları öğrenip inanmalıyız. Böylece haşra yani hesap yerinde toplanmaya ve neşre yani hesaptan sonra cennete veya cehenneme dağılmaya ve sonsuz azaplara ve sevaplara ve bunlar gibi bilgilerin doğru olduklarına ve hiç şüphe olmadığına inanmak lazımdır bunlara itikat olmazsa kıyamette kurtuluş olamaz İtikadı düzelttikten sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeli ve yapmalıdır böylece farzları vacipleri hatta sünnetleri ve müstehapları yapmak ve helali ve haramı gözetmek ve ahkamı İslami hududunun dışına taşmamak lazımdır ancak böylece ahiret azaplarından kurtulmak düşünülür. İtikad ve amel doğru olduktan sonra tasavvuf yoluna sıra gelir. Vilayetin kemallerine kavuşmak ümmiydi başlar. Bu zaruri din vazifeleri yanında halifelik kimin hakkıydı gibi şeyler lüzumsuz ve faydasızdır. Ancak bozuk ve sapık kimseler bu şeyleri yanlış anlattıkları, taşkınlık yaptıkları ve insanların en iyisinin aleyhi ve alâ, ashâbına, ala alihi selavatü ve teslimat eshabına radıyallahu teala anı mecmain leke sürmeye kalkıştıkları için onları çürütecek bilgileri açıklamak lazım olmuştur. Çünkü bu sağlam dinde fesat, karışıklık çıkmasını önlemek zarûriyât dindendir. Vesselâm.